Merhaba Halil, hoş geldin. Teşekkürler. Bu haftaki programda Edvar Said var. Bizim programımızda çok sık sık kendisinden söz ettiğimiz bir insan. Bir kitabı yeni yayınlandı. Söyleşilerinden oluşan bir kitap, Kültür ve Direniş. Diğeri ise çok bilinen bir kitabın ikinci baskısı yapıldı. Biz de bu vesileyle ondan söz edelim. İslam, medyada İslam aslında bir anlamda şarkıyaçlık kitabının bir uzantısı. Kendisi öyle söylüyor Edward Said'in. Şarkıyaççılık Napolyon'dan, Napolyon'un Mısır'ın işgalinden on, başlayarak 19. yüzyıl boyunca Avrupa'daki şarkıyaççı çalışmaların ortaya çıkışını anlatmıştı. Daha sonra 2. Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında bir süre için İngiltere'nin ve günümüzde de Amerika'nın bölgedeki, Orta Doğu'daki egemenliğini ele almıştı ama asıl sorun, Asıl teması bilgi ve iktidar arasındaki ilişkiyi vurgulamaktı. E, o bağlantıya dikkat çekmekti Edvar Said'in. Burada da aynı e, o temayı işlemeyi sürdürüyor medyada, İslam'da. Me, e, enformasyon ile hegemonya arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Şimdi orijinal ismi Covering Islam. Kullar. E, cover ya da coverage gazetecilikte medyada bir olayı, eni konu ele almak ve bilgi, insanları bilgi sahibi yapmak, e, okuru o konuda bilgilendirmek. Fakat cover sözcüğü de bildiği üzere bir meselenin üzerine örtmek, örtmek anlamında. De, evet. Burada iki, her iki anlamda hatta ikincisi biraz daha fazla. Çünkü medyanın ne kadar Ortadoğu coğrafyası konusunda Ortadoğu halkları ve İslam e, dini hakkında, Müslümanlar konusunda ne kadar ön yargılı olduğunu, hatta genelde Batı'nın ama özellikle de Amerika'nın kendi dışındaki toplumların e, anlamak, anlamadığını, ön yargılara dayalı olduğunu, genellemeler yapıldığını söylüyor. Medyanın işi aslında bu genel, ön yargıları ortadan kaldırmaktır. Gabriel Tard'ın, o Gazetelerin ortaya çıkışının oyunu oluşturduğunu söyler. 18. Yüzyılda, 19. yüzyılda. Günümüzde ise medya tam aksine insanları kamuoyunu bilinçsizlendirmek, manipüle etmek amacını taşıyor. Büyük ölçüde bu amaca yönelik. Şimdi İslam konusunda bunu çok belirgin olarak görüyoruz. Ortadoğu halkları konusunda. Ön yargıları kırmak, yok etmek yerine tam aksine onları da besliyor. Bir de tabi sadece yazılı basın değil görsel basında da görsel medyada da İslam uzmanı olarak tanıtılan bazı kişiler ortaya çıkıyorlar. Bunlar aslında şarkıyaçlar, stratejistler uzman olarak söz alıyorlar ve sözde insanları dikenlerini izleyen kamuoyunu aydınlatacaklar. Ama anlaşılıyor ki diyor Edward Said son derece ele aldıkları konu ...da cahiller, cehaletlerini gösteriyorlar. Bunlardan en tipik bir örnek olarak Bernard Lewis ele alıyor. Ne kadar İslam, İslam toplumlarının ön yargıyla baktığını, tepeden baktığını söylüyor. Sözde Arapların analitik düşünmediklerini, yaratıcı olmadıklarını maddi refah açısından ve kültürel açısından geri kaldıklarını, bu geri kalmışlığın onlarda Batı toplumlarına karşı bir kin öfke yarattığını ve bir tür hınç siyaseti güttüklerini, sadece amaç başlı başına modernliğe karşı, modernliğe karşı bir savaş açtıklarını söylüyor. Ama bunun arka planı, tarihsel bağlamını bize hiç söylemiyor Edward Bernard Arnaviz. Lewis, Evet. Bu. Şarki açılık Ortadoğu meselesinde, Ortadoğu konusunda tek kapsıyor. Ortadoğu araştırmaları konusunda damgasını vuruyor. Şimdi iki, geçen e, yüzyıl, yani 20. yüzyılın e, son çeyreğinde e, Sovyet sisteminin çökmesinden sonra Kızıl Tehlike'nin yerini bir tür e, yeşil tehlike almıştı. Soğuk Savaş ideolojisinin hatta bitmedi. İslam'ı öyle aldılar. Ama komünizme karşı mücadele ederken de aslında bu İslam teröristleri, İslam fundamentalistleri denilen kökten dincili İslam Müslümanlıkları de Amerika desteklemişti bunları. Çövet sisteminin duvarın yıkılmasından sonra onun bir düşman olarak el alındı. Şimdi burada İbrahim tek tanrılı dinlerden bir tanesi olarak el alınmıyor artık Müslümanlık. ...ideoloji, çok fanatik e, taraftarları olan bir ideoloji olarak alınıyor. İslam'da doğru yani kısmen e, onu fundamentalist, kökten dincilik var. Ama kökten bütün Müslümanlar kökten dinci değiller. Üstelik de kökten dincilik İslamiyet'e, Müslümanlara özgü değil. E, kökten dinci Hristiyanlar var, kökten dinci Yahudiler var, kökten dinci Budistler de var. Onlar, şeylere, onlara özgü değil. Ama Bernard Lewis ve onun gibileri şarkıyatçılar... E, bu bu temayı işliyorlar. 11 Eylül'den sonra bir başka daha işlev daha üstlenmiş oldular şarkyaçlar. Neye O saldırgan politikalarını, sürekli savaş doktrinlerini temellendirdiler, onları meşrulaştırmaya yaradılar. Bernard Lewis gibi şarkyaçlar. İşte bütün bunlar medyada da medyada bu kişileri uzman kişiler olarak, uzman şahıslar olarak kamuoyunun önüne çıkartarak sözde bilinçlendiriyor, bilgi sahibi kılıyor ama tam aksine o ön yargılarını pekiştiriyor. İnsanların. Şimdi burada çok büyük bir genelleme var aslında. İslam toplu, İslam dünyası diye. İslam dünyası pek çok gelenekten oluşuyor, pek çok kültürden oluşuyor, pek çok ayrıntılardan var. Böyle bir genellem, genelleme yapamazsınız. Hristiyan dünyası için de geçerli, Müslüman dünyası için de geçerli. Afrika'daki Hristiyanlık başka, Orta Doğu'daki Hristiyanlık başka. Türkiye'ye başka, Libya başka, Ürdün başka, Somali ve Sudan'da da başka. Ama şu da var, yani İslam dünyasında bazı uygulamalar doğru. Yani batılın korkması için bazı haklı nedenleri var. Bir kere İslam toplumlarının çoğunda çok ciddi bir demokrasi sorunu var. Edward Said'in özelliği bu zaten bir entelektüel olarak olumlu ve olumsuz yanlarını görebiliyor. Yüceltmiyor. İslam'ın onun militan bir savunucusu değil. Tarafsız bir en, taraflı. Yani evet ama o, kusurlarını da görebilen ortaya serebilen bir insan. Üstelik tabii Edward Said de İslam e, Müslüman da değil. Evet, yani, değil. Hristiyan bir doğru Filistinli aynı aynı doğmuş. <gülüyor> kozmopolit. Doğ, kozmopolit kozmopolit bir. Kendisi kozmopolit bir evet, aydı. Bu ait çok yani. önemli bir nokta. Yani medyada İslam gibi bir kavramın üzerine e, do, içini doldururken nasıl evet. bunu kendisinin o bir aslında Hristiyan kökenli bir aileye mensup olduğunu da hatırlamak çok önemli. Evet. O zaman bir ön yargıdan tamamen uzak olduğunu daha ya yani herkes biliyor tabii Edward Said'in ama böyle gösterilmek evet. istenmiyor özellikle de işte oryantalizm yazıları ve kitapları dolayısıyla Edward Said'in aslında bir e, militan Filistinli olduğunu ve hatta Müslümanlara da Müslüman diye köktenci Müslümanlara evet. İslam'a da destek olduğunu söyleyecek olan pek çok kişi de çıkacaktır. Bunu Ama hiç de öyle değil. <gülüyor> kozmopolit alakalı, çok tabii. onu vurgulamak gerekiyor. Yani entelektüelin bir kozmopolit olmasının önemini Edward Said de kendisi de öyle Filistinli şair Mahmut Derviş'ten örnek verirken, Mahmut Derviş Filistin ulusal bir şairmiş gibi görünüyor. Filistin halkıyla sadece ve sadece Filistin halkının sorunlarıyla ilgilenen bir şairmiş gibi görünüyor. Şahsi evet. lirik şiirler. Hatta Kur'an'daki o etkileniyor ama sonuçta seküler bir şair Mahmut Derviş, derviş. kozmopolit bir şair olduğunu. Tıpkı William Butler Yeats gibi İrlanda sorunu et bir zaman bağımsızlık meselesinin sorununu destekliyorlar. Ama William Butler is İrlandalı şair ama aynı zamanda kozmopolit bir şair evet. olduğunu da vurguluyor. Burada Amerika'nın ve diğer Batı'nın, onu şarkıya geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Bu cihal, halkın cihali, bilgisizliğini gidermek gibi bir kaygıları yok zaten. Evet. Ama kendisi Batı Amerika'da o toplumları anlayamıyor. Temasa geldiği toplumları anlamakta zorluk çekiyor. Vietnam'da da böyleydi. Yani Vietnam toplumunda Budizmin etkisini o toplumlarda hiçbir zaman anlayamadı. Orta Doğu toplumlarında da İslamiyet'in oynadığı rolü anlayamıyor burada. Ve tabi basının, medyanın, daha geniş anlamda medyanın bir şey kaybettiğinde... ...Vietnam'ı kaybetmekten söz ediyor. Sanki Ameri Vietnam <gülüyor> savaşı değil malıymış. kaybedilen. Evet. Vietnam kaybediyor. Amerika'ya ait bir yermiş gibi. Evet. İran rehineler sonunda ve İran'daki devrim... ...Şah'ın devrilmesinden sonraki olay... ...İran'ı kaybetmekten. Bütün ediyorum. halkıyla, içinde oturanlarıyla... ...malı mülküyle beraber... ...sanki malıymış gibi değil mi? Evet. Şarkıyaçlık da bu, bu ideolojiyi besliyor. Basının konuştuğu bu dilin temelinde de... ...şarkıyaçlık var. Evet, aynen öyle. Bu çok... Iı, Edward Said'i ne zaman konu edinsek aklıma hep gelen bir şey. Çok önemli bir en yani tek kaybettik gerçekten yıllar önce. Green on Red'le müzikle devam edelim. Jamie adlı parçayla. Please don't let me get to you Misery's best left alone, but I got this feeling that's burning inside. Jamie's gone. Don't open up the paper today. I just don't wanna know. I got these snapshots from a dear old friend. As Jamie played in the snow, people come, people go. I'm Jamie dinlediğimiz parçanın adı buydu. Green on Red'den dinledik. Çık Radyo 94.9 burası ve Cuma Adlı Adamlar programını Halil Turhanlı ve Ömer Madre olarak sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bugün Edward Said'in biri yeni Türkçe'de, biri de nispeten yeni, biri de ikinci baskısı yeni yapılmış. iki kitabından kalkarak... Edward Said'in bakışıyla Doğu'ya bilgi iktidar ilişkisine, enformasyon ve hegemonya ilişkilerine biraz göz atmayı deniyoruz. Bu sözünü ettiğimiz kitaplardan birincisi Edward Said'in Kültür ve Direniş adlı kitabı. David Barsamyan'la konuşmaları içeriyor. Agora kitaplarından yayınlandı. Türkçesi de Osman Akınha'ya ait. İkincisi ise gene Edward Said'in Medya'da İslam başlığını taşıyan kitabı. Gazeteciler ve uzmanlar dünyaya bakışımızı nasıl belirliyor diye. O da Metis yayınlarından yayımlanmış bir kitap. Ve Aysun Babacan çevirisiyle ikinci baskısı da yapılmış. Eylül 2000 Yok yakınlarda. Eylül 2008 birinci baskısıymış. Evet Edurç Said'in dünyasıyla oryantalizme yani şarkiyatçılık gözüyle batının nasıl İslam'ı ve medya aracılığıyla çarpık bir biçimde ele aldığını gösterdiğini söyleyen ilginç kitaplarıyla konuşuyoruz. Edward Said gerçek bir entelektüel olduğu için e, İslam dünyasındaki olumsuzlukları da göz önüne serebiliyor. Yani Batı'nın e, ba, e, ba, korkularını tehdit algılamasını haklı kılabilecek bazı uygulamaları da var hı hı. Ortadoğu'daki devletlerin. Bir kere bu devletlerin çok ciddi bir özgürlük sorunları var. Otokratik, despotik rejimler ve ifade özgürlüğünün olmadığı, kısıtlandığı, sansürün olduğu rejimler büyük ölçüde. Halkın çoğunluğunu temsil etmeyen bunlar azınlık rejimleri orada. Ve gerçekten de doğru. Terörist eylemleri zaman zaman destekliyorlar bir örnek verilirse vermek gerekirse son locker bir mahkumu salı verildiğinde Libya'da böyle törenle karşılandı ve bu da galiba tepki de aldı Gaddafi karşıladı kucaklaştı falan elini öptürdü yani. Şimdi burada açık bir destek var. Şey iyi yaptınız. Bu yolda devam edin gibisinden bir destek bu. Ama bu sadece bundan ibaret değil şey İslam toplumları yani İslam fundamentalizmi demin de söyledim. İslamiyetle fundamentalizmi kökten dinciliği özdeşleştirmek yanlış. Bütün dinlerde diğer dinlerde de olabiliyor. Ama aslında tabii tepki bir de Ortodoks halkları mağdur halklar. Bu sıradan bir mağduriyet değil. Bir de çaresiz mağdur çok kötüdür. Karşı koymak için bazen e, intihar bombacıları bu bir çaresizliğin şeyidir. Bu tasvip etmek anlamına gelmiyor ama bunun bir çaresizliğin sonucu olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Şimdi burada Batı sadece İran'daki o Şiilerde din şehidi olmanın çok yüceltildiğini ve bunu diğer bütün mezheplere de Sünnilerin de benimsediğini söyleyerek uygulamadı çok kolay bütün müslümanlar ölmeye hazır insanlarmış gibi böyle bir imaj yaratıyor. Böyle bir figür çiziyor insan Batı toplumunun imgeleminde. Evet. Bu yanlış elbette. ama neden bunları insanlar bu böyle çaresiz hissediyorlar? Onu da söylemek lazım. Büyük uzun süren bir sömürgecilik var Ortadoğu topraklarında. Üstelik bir de Amerika bu saydığımız bütün bu halkına yabancılaşmış azınlık rejimlerini... E, despotik rejimler, otokratik rejimleri Amerika destekliyor. Amerika'nın oradaki insan hakları ihlalleriyle bir sorunu yok onlarla. E, Suudi Arabistan'a silah satıyor. Ürdün Kralı Hüseyin, e, onun en büyük müttefikiydi. Ve insan haklarının, ihlallerinin en yoğun olduğu ülkeler buralarıydı. E, Cezayir'de uzun süren bir sömürgecilik dönemi var. Orada o oh, sömürgeciliğin baskının, e, görülmüş olan işkencenin, annelerinin, babalarının, birkaç kuşak öncesinin görmüş oldukları işkenceleri, genç kuşaklarının unutması mümkün değil bu batıya karşı bir o, o toplumlarda bir düşmanlık yaratıyor. Yani o bellekleri bellekleri canlı tutuyor. Can batı da kendisini affettirmek yerine o geçmişi silmek, unutturmak yerine onu körükleyen şeyler de yapıyor aslında. Bu onları e, desteklemek anlamına gelmiyor. Bazı eylemler gerçekten terör eylemi. Ama bunların e, tarihsel bağlamı içerisinde ele almak gerekiyor. Bir de e, tabii şey var Batı'nın özellikle Amerika'nın bu e, halkları anlamamakta bir ısrarı var. Yani Rönesans. Evet. Yani burada pardon sözünü dedim. Şey yani de. burada süre gelen bir adaletsizlik ve hakaniyetsizlik evet. durumu var. Yani sömürgeciliğin yeni bir biçimi olarak evet. karşımıza çıkıyor İsrail'in işgali, evet. işgal altındaki Filistin topraklarında ve akıl almaz bir e, göz yumma var. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı tarafından. Yani bunu işte şeyle de konuştuğumuzda Amir Has'la da bu yani İsrail'in en önde gelen gazetelerinden e, hareti yıllardır çalışan ama e, işgal altındaki topraklarda e, yaşayan Amira Has'la yaptığımız söyleşide de açıkça ortaya çıkıyor bu. Yani elbette o da Amir Has da gayet net olarak görebiliyor e, Filistinlilerde e, büyük bir yönetim sorunu olduğunu. Hamas'ta olsun El-Fetih'te büyük bir yozlaşma olduğunu ama bütün bunlara rağmen bunların kökeninde asıl e, süre gelmekte olan bu korkunç adaletsizliğin yok sayılan insanların ikinci sınıf vatandaş evet. olmalarının getirdiği müthiş bir tepkiyi de... İnsan yana koyma. Evet hmm. yani bu çok önemli bir nokta. O, o zaman bütün e, terörün aslında kökünde aranması gereken e, şeylerden biri. Bana mesela o Batı Şeria'dan... Ee, getirilmiş olan bir minicik hediye var. Ee, bir sticker. Hmm. Ee, bir F-5 uçağı işte bombardıman savaş uçaklarından, jet uçaklarından biri e, İsrail uçağı arkasında Davud'un yıldızı var. Altında da Amerika Korkma e, İsra İsrail arkanda diyor. Böyle de bir dalga geçiyor. Hı. Ama bir gerçekliğin ifadesi bu tabii. Evet. Şimdi bir de e, uluslararası kuralları hiçe sayıyor. Yani yaptırım falan uygulamak mümkün değil. Birleşmiş Milletlerin kararlarını, e, yönetmeliklerini e, İsrail e işlemiyor. Ve bunun İsrail'i bu konuda teşvik ediyor Amerika. Evet yani savaş suçları işlediğine dair de bir Birleşmiş evet. Milletler raporu hem de Yahudi kökenli evet. Goldstone tarafından evet. başında bulunan bir çok saygın bir heyet tarafından tespit edildi. Şimdi bunları tanımayacağını evet. ilan etti İsrail. Bunları eğer tanım tanıtmayı başaramazsa uluslararası e, topluluk o, insanlara, o zaman çok artık, çaresizdir. zaten böyle bir uluslararası hukuk düzeni, evet. hukukun üstünlüğünü savunmak boşa gidecek demektir. Evet. Çünkü kendisi Yahudi gökenli bir adam bir Goldstone, var. Güney Afrikalı yarıkçı onu da konuştuk Amir evet. Haas'la son derece önemli. O zaman İsrail'in muhakkak surette... Tecrit edilmesi lazım yani alışveriş açısından ambargo uygulanması evet. uluslararası gerekiyor. Başka türlü de bundan kurtulamayacağız ama Amerika Birleşik Devletleri bunu başarabilecek mi? Çok zor tabii. Başka çıkarlar var. Yani hayat orada işte Filistinler için çok dayanılmaz. Mülksüzleştirilmişler, topraklarını ilhak edilmiş, el konulmuş, evleri yakılmış, evleri yıkılmış ve orada Edward Seyit en küçük şeyleri hatıra olarak saklıyorlar diyor e, artık olmayan evlerin anahtarları tapuları ev her İsrail Filistin evine gittiğinde küçücük bu nesneler görüyorsun bunları baş koyuyorlarmış evlerinin herkesin gelinen, herkesin görebileceği bir yer. Unutmamak. Evet için bir yani. anahtar bizim için hiçbir önemi olmayabilir yani anahtar tapu kağıtları ama o toprak yok artık orada onlar var küçük kağıtlar gazetelerden kesilmiş küpürler. ...belleklerini taze tutmak için... Evet. ...çünkü belleksiz... ...tarihten silinmeye çalışılıyorlar resmen Filistinler... ...bir de orada... ...yapılan söyleşilerde... ...ceza sömürgesini kıyaslıyor... ...Kafkan'ın, oradaki makine... ...işkence makinesiyle... Evet. ...İsrail ordusu öyle bir işkence makinesi gibi... ...çalışıyor... ...duvarlar ölüyor, elektrikli duvarlar... ...her üç tarafı Gazze'nin... ...duvarlarla örülmüş... ...dördüncü tarafta zaten... ...bir bölgeden sözüyor. Orası da deniz. Yani günde... ...en acil vakalarda... ...hastaneye yetişmeleri gereken... ...hallerde bile çok nokta kontrol noktalarında aranıyorlar ve saatlerce bekletiliyor. İşte bekleniyor. bu çok önemli. Şimdi buradan bunun üzerinde uzun boylu konuşma evet. fırsatı bulduk İsrailli gazeteci Amir Haas'la. Çünkü bunun üzerinde çalışıyor ve bir kitap yazdı. Büyük bir yani gerginlik yaratıyormuş şey Yani pas bu geçiş Hı. bölgeleri özel olarak düzenlenmiş bir sistem diyor. Yani bu Tam bir işkence sistemi. Evet. Yani e, kilit noktası da işte bu Bantustan denilen yani, yani şeydeki Güney Afrika'daki işte parçaları ayrılmış ve böylece çok kolay bölümlere ayrıldıktan sonra da yönetilmesi ezilmesi çok kolay hale getirilmiş cepler arasında muazzam karmaşık bir geçiş sistemi kurulmuş. Onların arasındaki o bürokrasinin çarkları arasında ezilip dağılan paramparça edilen bir sistem bunu nazilerinkine benziyor hatta öyle de bir öyle bir bürokrasinin çarkları arasında eziliyor Filistinler bunun üzerinde de çalışıyor şimdi has İşte bu böyle, böyle bu makinenin içerisinde yaşamak hayatını bunun içerisinde yaşamak müthiş insanları bir gerginlik yaratıyor gerilim yaratıyor ve kendilerini çaresiz hissediyorlar. Hı hı. Bu terör dedikleri olarak nitelendirdikleri eylemler, bombacılar biraz da böyle bir ruh ay içerisinde doğuyor insanlarda. Bir de Edward Said'in barışık olmayan kültürlerden söz ediyor. Barışık olmayan kültürler ama barışabilirler demek. Yani bu söylediğinden, Bernard Lewis'in söylediklerinden farklı bir şey. Evet aralarında hiçbir uzlaşmanın, hiçbir diyalogun mümkün olmadığı kültürler, hı hı. savaş halindeki devamlı çatışan kültürler değil, barışık olmayan kültürler birbirlerini tanımaları gerekiyor. Birbirleri hakkındaki ön yargılarına arınmaları ge gerekiyor. Bir birbirlerinin bilgilerini elde etmeleri gerekiyor. E, toplum Bir toplum içerisinde, toplum hakkında bilgi edinmek, e, onu yorumlamaktır, onun geleneklerini anlamaktır. Burada humanistik, e, insancıl yorumdan, insancıl bir yaklaşımdan sözü, onun duygularını anlamak. Ama bu ...Yahudiler için olduğu kadar... E, ...Araplar için de geçerli. Araplar da Yahudilere karşı bir önyargıları var. <gülüyor> Arap, Elbette. E, entelektüellerin, Arap dünyasının entelektüellerini, aydınlarını... ...bir sistemi var burada Edward Said'in. Yahudi kuruluşlarının sponsor olduğu... ...toplantılara katılmaktan kaçınıyorlar. Yahudi kültürünü öğrenmekten kaçınıyorlar. Yahudi dilini konuşmaktan kaçınıyorlar. Bence bu dili öğrenmeleri gerekir. Bu kültürle çok yakından ilgilenmeleri gerekir. Yani... Tanımaları gerekir birbirinin. Birbirini anlamaları için gerekir. Bu gerekir. diyor. İslam'daki bir hadis de var. Bilim şeyde Çin'de olsa öğreneceksin. Yani evet. düşmanın da olsa onun bilgisini edineceksin. Ve batıda da zaten antik Yunan'dan biri. Kuşku duymak kuşkucu, bilimle, kuşkunun el ele bilgi edinmek, bilim sahibi olabilmek için, bilim bilgi sahibi olabilmek için kuşkucu olmak gerekiyor. O kadar ön yargıları var ki Batı'nın bu İslam toplumları konusunda kesin ve nihai bilgiye erişmiş olduğunu düşünüyor. Artık hiçbir şey değiştirmez. Bu Batı'nın kendi geçmişini, o büyük geleneklerini, her şeye rağmen çok büyük bir gelenektir o kuşku duymak ve e, araştırmak, bilgisini edinmek, onu inkar etmesi demektir batının. batının. Medyada maalesef bu, bu görüşten, e, bundan besleniyor bu anlayıştan ve aydınlatıcı olmak, bilgilendirici olmak yerine tam aksine o yanlış e, ön yargıları, ön kabulleri, e, aşağılayıcı o ön kabulleri... E, Sürdürüyor, evet. belirliştiriyor, evet. Çok tabii çok çok doğru bunlar yani. Evet, bir şarkı daha dinleyelim şimdi gene Green on Red ve bu seferki şarkında Sorry Naomi. why Sorry Naomi'ydi şarkının adı Naomi kusura bakma adını taşıyor şarkı Green on Red'den dinlediğimiz ikinci şarkıydı Cuma Adlı Adamlar programında Açık Radyo 94.9'da Edward Said'in iki kitabından birisi nispeten yeni yayınlanmış Agora kitaplığından Kültür ve Direniş David Barsamyan'la yapılmış mülakatlardan konuşmalardan oluşan ve Osman Akın Hay çevirisiyle Türkçede yer alan ikincisi de gene durursaydın medyada İslam gazeteciler ve uzmanlar dünyaya bakışımızı nasıl belirliyor diye hem bu radyonun hem de bütün demokrat insanların en temel sorunu medyanın üzerimizde demokrasiyi bastırıcı rolüne karşı neler yapabiliriz? Bu da Metis yayınlarından. Aysun Babacan çevirisiyle yayınlanmış biraz daha önce inanmış bir kitabın ikinci baskısı vesilesiyle tekrar Edward Said gündemde ve hiçbir zaman gündemimizden çıkmayan evet. temel meseleleri konuşmaya devam ediyoruz. Filistin İsrail sorunu üzerinden de olsa. Evet, toplumsal bilgi, toplumsal dünyaya ilişkin bilginin yorumlardan oluştuğunu söylemiştik. Yani yorum da bir zihinsel etkinlik ama işin içine duyguları ve insanın gelenekleri içinde yetiştiği, aldığı bir eğitim de mutlaka işin içine karışır ve etkiler onun yorumunu. Bu anlamda yorumcunun toplumsal olaylara ilişkin, topluma ilişkin bir görüş bildiren, bir yorumda bulunan bir kimsenin çok nesnel olması beklenemez. Nesnel olması beklenemez ama ön yargılardan uzak olması beklenir. Evet. Yani ön yargılar zaten yorum humanistik olabilmesi için e, karşısındakinin ötekinin başka senden farklı olanın başkanın duygularını onun duygu dünyasını içerisine girmeye nufus etmeye anlamayı gerektiriyor biraz insancil olmayı gerektiriyor onu anlamak. Sonuçta onunla ilişkili konulda e, ilişkin düşüncelerin duyguların değişmeyebilir ama onu öncelikle anlaman gerekiyor. Anlamada anlamadan bir yargıda bulunamazsın. E, Zaten yorum humanistik yorumda bu ön yargıların insanın ön yargılı olduğunu anladığı andan itibaren başlıyor. Ön yargılardan kopmaya karar verdiği andan itibaren başlıyor yorum. Aksi takdirde ön yargılar işin içine girdiğinde nesnel olmayabilir dedik. Ama ön yargılar işin içine girdiğinde bu yorum bilgi düzeyine yükselmez. Duygusal olabilir, nesnel olmayabilir ama yine de bilgi olabilir. Ama ön yargılara dayanıyorsa bilgi olamaz çok önemli bir ayrım yani bence Türkiye'de en temel tartışılması gereken en önemli sorunlar önümüzde burnumuzun ucunda duran en önemli sorunlardan biri de bu. Yani bilgiye evet. eriş bilgi seviyesini bulmayan işte ister bunlara komplo teorileri evet, diyeyim, evet. ister şehir efsaneleri değil sayısız yani. Yani daha önümüzdeki en tipik örneklerden birini vermek istiyorum burada. Yeri gelmişken şimdi işte bir Türkiye'de de üstelik hiç kimseye sorulmadan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir roket Türkiye'ye bir füze sistemi Hı? satılması, savunma sistemi Hı? tırnak içinde satılmasının Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un meclise bir teklifi var. 8.2 Böyle bir şey nokta milyar dolar evet. çok büyük bir astronomik bir rakam yani tarihin en büyük füze satışı Türkiye açısından filan deniyor. Şimdi bu bir kere Türkiye'de hiç mecliste gelmediği gibi Amerika'daki tartışmadan sonra Amerika'da karar verilmiş buna Türkiye'ye satılacak bu düşmana karşı kimse. Ve bunu Savunma Bakanlığı meclise haber vermek gereğini bile duymamış. Hatta sorulduğunda da bir takım askeri yetkililer işte lazımdır filan. Muazzam bir para. Bir milyar dolar gibi de birisi adı açıklanmayan askeri yetkililerle konuşuyor mesela medya. Anadolu hmm. Ajansı bu neden gerekiyor bilmiyorum. Ya da Amerika'nın sesi. Fakat daha da ilginç olanı şimdi... Bunu, ...bunu yapacak paramız olup olmadığı... ...ayrı bir tartışma konusu... ...bu kadar büyük bir... E, ...yoksulluk ve... ...önemli e. sorunlar varken... Yani ...eğitim çocukların durumu filan... ...daha da önemlisi... ...düşman kim, niye lazım e, bu doğru. belli değil... ...ama tam bu sırada işte iki gazeteden... ...böyle beklenmedik şeyler çıkıyor... ...bir tanesi İran doğudan... ...İran'ın hap bilmem ne füzelerinin... ...fotoğrafları çıkıyor işte... ...dünyaya meydan okuyor... Türkiye için de büyük bir tehlike. Tehlike İstanbul'u vurabilirdi her zaman. Bu evet. satışlar ne zaman gelse evet. medyada bana işte Ankara İstanbul'u nasıl vurabilecek füzelerden bahsi geçer. Ve bunlar doğruluğu da son derece tartışmalı. Hatta doğru demem, evet. değil diyeceğim ama dilim varmıyor. Ee, bir de hemen arkasından şimdi Yunanistan'ın da bizi evet, vuracak. Evet. Yenisatı da varmış üzeleri, galiba. Onlar bizim biz yeni almışlar. İki doğudan ve batıdan kuşatılmıştık ve medya da birdenbire sökün etmeye başladı böyle haberle. İşte medyanın bu bilgi iktidar ilişkisi üzerine evet. mükemmel bir örnek evet. bu ve doğru, çok ürkütücü doğru. tabii. Bir de o çok uzman kişiler, uzman tıknak içindeki insanların televizyonlara çıktıklarını söylüyor. Amerika her yerde çıkıyorlar ve insanlara yanlış bilgiler veriyorlar. Şimdi o senin de söylediğin muazzam bir rakam o füzeler ödenecek. 8 milyar dolar yani evet. yani. fakat bir askeri yetkili açıklama yapmış evet ama yani bu taksitle ödenecek diyoruz. <gülüyor> evet. Kaç kuşak bunu bilmem kaç yıl içerisinde taksitle ödenecekmiş. Ve adı açıklanmayan bir askeri Evet yani bu. Televizyonda açıklama gelmiş yani askeri evet. kanattan yetkililerden. Şimdi sanki kredi kartıyla bir emekli bir memur alışveriş yapmış da onu 5-6 taksitle ödeyecekmiş gibi. Çok basit bir şeymiş gibi. Kuşaklar borçlanıyor. Evet. Kuşaklar boyunca borçlanıyorlar Türkiye'ye. Eğit Dedikleri eğitime gidecek, sağlığa gidebilecek paralar. Ya hiçbir tartışma yapılmadan mecliste evet. yani buna ihtiyaç var mı evet. yok mu paramız var mı yok mu sıfır yani demokratik mekanizmanın hı. temel işleyiş biçimi olan parlamentoda hiç bilgi alışverişi olmadan hı hı. ama gazeteler biliyor. Hemen şahap füzeleri hı. ve bilmem skalp skalp füzeleri Yunanistan'da onlar çıkıp resimle hı. illüstrasyonlarla hı. falan veriliyor böyle haber Nasıl e, 24 saat içinde yok edebileceği falan. Evet. Tam da o dediğin gibi zamanlaması çok e, manidar. Hemen ne kadar bu askeri harcamalara bir itiraz olduğunda çok da yükselen bir ses yok aslında bir iki gazeteci sütünde görebiliyorsun ama o küçük sesler dahi rahatsız ediliyor insanlar evet. hiç kimse yani ama evet bir an önce alın üç tane alıyorsunuz bir tane daha alın o da yedekte bulunsun öyle evet, istiyorlar yani, yani gene her zaman olduğu gibi bir avuç şirketin büyük evet. şirketin silah tacirinin depelerini yani, ve öyle onların mi? komisyoncularını Ceplerini Doğru Dolduracak bir şeyden bahsediyoruz Hı -hı. Yok ortada böyle bir şey Lockheed, Boeing, Northrop bu şirketler Orta Ray Doğu'da Dayan, evet. Bunlar Orta Doğu Militarize eden şirketler Yani Amerikan politikaları da Bunların Orta Doğu politikalarına belirici olanları Bunların stratejileri aslında, kar etmeleri. Evet. Silah satıyorlar. Hepsine silah satıyorlar. Halkları sefalet içerisinde Orta Doğu devletlerin ama bu silahları satın alıyorlar. İşin ilginci bu silahları da kullanamıyorlar. Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkeler, Katar. Bunları da kullanamıyorlar. Amerikanın izni olması lazım galiba. Öyle bir Tabi, ama mesela muazzam e, ayrıca rüşvet olayları da cehri mesela tabii. Britanya'da soruşturmasına izin verilmedi evet. soruşturulmasına izin verilmeyen BAE evet. diye BA bay evet. diye adlandırılan bir şirketin Suudi Arabistan'daki e, o evet, evet. Suudi ailesi bir prensten muazzam rüşvetle rüşvet, e, rüşvet karşılığı bu bir iki ülkeyle sınır değil bütün alışveriş yaptıkları her yerde silah şirketleri rüşvet dağıtıyorlar. Belleklerdedir hiç kimse unutmamıştır herhalde. Lockheed'in kaç evet. ülkede birden patlak verdi. Ama birçok bir ülkede tek Türkiye'de açığa çıkmadı. Evet, açığa çıkmadı. Birçok ülkede yargılandılar ve ceza yediler. O en belirgindi ama bunun bu silah satışlarında rüşvetin döndüğünü herkes biliyor. Herkesin bildiği bir sır aslında. Açık sır. Evet. evet. Açık yani sır. bu işte bu biraz önce konuşulan Suudi Arabistan gibi diktatörlüklerle, evet. teokratik diktatörlüklerle evet. yönetilen ülkelerde bu silah ticaretinde en yüksek olduğu evet. yerde. Ve işte onların Amerika'nın izni falan olmadan kullanılaması ayrı, ihtiyaçları olup olmadığı dair fakat yani Türkiye'nin de demokratik bir ülke olduğunu evet. Ama niye Değil. bu tartışılamıyor? ...değil. Yani Sayıştay... ...o bütçeleri falan... ...yasalar değişti galiba. De, de, Milli Savunma bakanlığı bütçesini de... ...denetleyebiliyor yasada ama... Ya ...pratikte hiç de işlemeyen bir şey. Evet. Yani. Ama ee, üstüne gitmemiz lazım tabii. Bunların tabii. şeffaflığı için. Tabii. Yani demokratik bir toplumda yaşayacak mıyız... ...yaşamayacak mıyız? Ona karar ver Temel karar meselemiz bu. Yani. O, tabii Bence ki üzerine gitmemiz öyle. lazım. Evet. Yani, e, demokratik bir toplumda böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani, üzerine gidilmesi... E, Gelecek her türlü tepkiye rağmen üzerine gidilmesi gerekiyor. Yani tepki bazen tehdit boyutuna ulaşıyor ama buna rağmen üzerine gidilmesi gerekiyor. Evet gazetelerde bunu soracaklar mı? Bizim geleceğimiz için. Evet savunma bakanlığına mesela nedir bu Amerika'dan böyle bir haber geliyor. Sizin haberiniz var mı mecliste? Niye alıyoruz? Evet. Kim düşman? Kaç paraya alıyoruz? Nasıl e, ödenecek ya da ihtiyaç var mı e, gibi soruları sormak yerine. İşte tehditlerin nereden geldiğine dair illüstrasyonunu böyle güzel füze, fotoğraflı ve resimli şeyler geliyor karşımıza. Evet. Deminki şeye bağlayayım istersen. Hı -hı, o ön yargılardan arınması gerektiğini ilişkin yani bir bilginin yani toplumsal e, dünyanın bilgisinin de bir metod, metodunun olması, bir disiplinin olması gerekiyor. Bir disiplinli araştırmanın, incelemenin, duygular işin içine katılsa da disiplinden vazgeçilemez. Ama ön yargı varsa disiplinli bir araştırma, inceleme, bir bilgi edinme söz konusu olamaz. Burada Edward Said'in sözünü ettiği bir medya konusunda bir örnek verdiği bir örnek var. Katar'dan yayın yapan El Cezire televizyonu. Hmm. eleştiril ve öz eleştiri hatta söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok kanaldan hemen hemen bütün kanallardan çok daha öz olduğunu söylüyor onun. Amerika'da savaş çünkü Amerika'daki medya savaş seferberliğine katılmış. Yani savaşın bir parçası. Yani Amerikan ordusunun bir sesi gibi. Yani pek çoğu. Aleştiril örnekler var tabi basında, Batı basında. Robert Fisk gibi yazarlar. Çok az sayıda. Çok, evet, evet. çok az sayıda. Evet. Gerçekten çok az sayıda. Yani John Pilger. Evet. Yani George Monbiot. İki elin parmaklarını geçmez Geçmez gerçekten. evet. Seamus yani, Mill ne sayabilirim. Yani Guardian ve Independent'ta bulunan birkaç adet gazeteci. Birkaç gazeteciden evet. bahsediyoruz aslında. Yani. Evet. Çok bu. Halbuki onlar var diye. Evet. Bak görüyorsunuz işte var. Fisk var. Pilger var. Monbio var. Daha ne konuşuyorsunuz? Seamus Mill evet. var. Gibi de bir ifade oluyor. Ya Türkiye'de de elbette gayet değerli köşe yazarı olan yorumcu, analizci var ama bu biraz önce konuştuğumuz o korkunç, örtbas edilmesi evet. şeffaf olmayan ilişkilerin üstüne hiç gidilmemesi gerçeğini asla değiştirmiyor. Çünkü evet. asıl patronların evet. yarı tekel ya da tekel durumunda olan patronların ayrı işleri var çünkü. Evet. Ee, bir de Edward Said'le ilgili bir şey, daha, bir şey söylemek istiyorum. Ee, Yahudilerden çok tepki alan birisi. Ee, semitik, antisemit olduğu söyleniliyor. Ama tabii değil. Yani Tikkun gibi bir yayın organı dostumuz diye söz ediyor. Ölümünden, ölümünün ardından yazılan en iyi yazılardan bir tanesi Tikkun'da. Evet, Tikkun. Michael Lerner'ın yazısıydı. Haham. Haham ha tabii. Haham ama yani... E, e, ...çok demokrat bir insan. Düşün adamı. Kesinlikle öyle. Orada... ...Edward Said şunu söylüyor... ...Yahudilerin acı çektikleri... ...büyük ızdıraplar çektikleri... ...tarihsel bir gerçek. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama Avrupa'nın çok büyük suçu var... ...Yahudilerin bu ızdırabında. Almanya'nın var. Almanya kadar diğer devletlerinde var. Amerika'nın da. Amerika'nın Amerika, var. var. kaçanları var başını tamamen öbür tarafa e, çevirip Holokost'tan kaçan kaçmak için şey yapanları hatta almadıklarına bilerek almadıklarına dair de epey şey var ne? Yahudi Amerika'daki Yahudi örgütlerinin falan, o otarı. Ve en önemlisi 1948'de e, yani savaştan sonra pek çok da ayrıntılı bir düzenleme yapılmadan orada yerleşik başka insanlar da var. O iki halk nasıl yaşayacaklar? Onları düzenleme yapılmadan Avrupa Yahudi yerden kurtulmak istedi bir anlamda. Evet. Avrupa artık Yahudileri e, o yükten kurtul, taşımak istemedi kendince. Vicdan azabı vardı. Vicdan azabı Yahudiler vicdan azabının o yüküyle Yahudilere bir yurt verdiler. Yahudilerin de yurdu orası. Orada başka bir insan boş bir yerde değildi orası. Halbuki hep böyle muamele evet. ediliyor. Yani, yani orada başkaları yokmuş gibi. Orada buldukları insanların, Filistinlerin tarihlerini. Her şeylerini yok etmeye çalışıyorlar. Onlara ait her şeyi Lubnan'ın işgali sırasında Ariel Sharon'un el koyduğu belgelerden sözüyle. arşivlerin yok edilmesinden. Arşivlerini yok edersen insanların o küçük anahtarlarını saklamak zorunda kalırlar. Belleklerini taze tutmak bakımından. Onlar için dilleri çok önemli, kendini ifade etmeleri, sözlü tarihleri, yazılmasını pek izin verilmeyen tarihlerine. Bu bakımdan kültür bir direniş hak gerçekten de Filistinler için her şeyleri. O çok önemsiz, o çok Sıradan günlük hayatın içerisinde dönüp bakmayacağımız nesnelerin onlar için çok manevi bir anlamı var. Direnişi sembolize eden şeyler, o tapılar, anahtarlar, ölen gençlerin resimleri, evlerin başucunda taşıdıkları şeyler, korudukları, sakladıkları şeyler. Bunlar bir kültürel bir direniş ifade ediyor onlar için. Bir de şu var, Yahudi İsrail'i eleştirmek gerçekten de... Hassas bir zemin. Antisemit olmakla suçlanabiliyorsun. Ama öyle değil. Şunu ayırt etmek gerekir. İsrail devleti başka, diasporada oluşmuş olan Yahudi kimliği başka. O Yahudi kimliği her zaman e, İsrail'i eleştirenler, aydınların vurguladıkları bir şeydir. Hiç kimse o Yahudi kimliğine niçenin değil. İyi Avrupalılardır dedi Yahudiler için. Evet elbette. Yani... Avrupa'da hep Geto'da tutulmuşlar ama da yani, tabii Avrupa, tarih, yani anti semitizm Hristiyanlıkta bir temelleri var teolojik bir temelleri var İslam dünyasından önce Hristiyanlıkta bir temelleri var anti semitizm oradan geliyor gayet bir önce yani Shakespeare'in evet. <gülüyor> evet Venedik, Venedik tacirini Ama Avrupa'da baktım. o Venedik'te de o ticari, Venedik çok kültürlü bir toplumu örnek olarak verilen Venedik bir pazar yerinde, Venedik'in herhangi bir sokağında Avrupa'daki bütün lehçeleri, bütün dilleri duymak mümkündürdü. Affen öyle bir şehirde dahi e, geçenlerdeki bir birkaç program önce verdi Aynen. Richard Sennett'in kitabına evet. dayanarak verdiğimiz örnekte, getolarda yaşamışlar hep Yahudiler Avrupa'da. Hep, farklı hep giyinmek demişler. zorundalar. Tabii, fa da daima farklı belli renk, belli renkleri yapam, giyemiyorlar, belli işleri yapamıyorlar. Evet, elbette böyle. Ama... Antisemitizmi kaynağı yani Avrupa'da aramak lazım. Ama Av, Av, Yahudiler, Avrupa kültürüne çok muazzam bir katkıları vardır. Yani kozmopolit, o diaspora'da oluşmuş olan kültür, o Yahudi kimliği başka. Ama İsrail Devleti'nin verdiği o kültür kimlikle başka. ya yani on, evet, onu ayıdakmak lazım. Şeyi de tabii bu arada konu gelmişken ben bir de oraya bir ufak parantez açayım müsaade edersen. Yani... E... Amir Hasan da bu Uluslararası Ranting ödülünü aldığı e, zamanki yaptığı konuşmada da söylediği net bir şey var. Ben e, kendi ülkemi de, ken, kendi medyamda, yani İsrail'in işte Haretz en saygın gazetelerinden bir liberal gazetesinde eleştiriyorum ve bana da hiçbir şey olmuyor. Çok eleştiri evet, evet. geliyor. Ama olmuyor. Halbuki sizdeki daha zor dedi. Çünkü Türkiye'deki medyada 301 gibi mesela evet, maddeler doğru. var yani Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine göre Türklüğe hakaretten hala geçerli olan e, ceza maddelerinin tehlikesi altında ve sayısız örneği var Türkiye'de gazetecilerin ne kadar zor şartlar altında yaşadı daha yeni günlük gazetesi <gülüyor> kapatıldı işte Türk. Evet doğru yeni açıldı hatta. İki evet. aydan beri kapalıydı günlük gazetesi. Bugün yayına gidecekti. Bugün yayına tekrar. Yasak, tekrar yasaklanmayacağının bir garantisi yok. Çünkü çeşitli dillerde yayınlanacakmış. Evet. Öyle bir şey de okudum ben. Evet. internette rastladım. Yani tekrar yasaklanabilir. Ömrü ne kadar uzun olabilir bilmiyoruz. Evet. Hülya Afşar da evet. mesela yani samimi bir sohbet gerçekleştirdiği için bir tarafı işte evet. şeyin yörük. Ne? Bir tarafı da Kürt olan bir kadın bunu söylediği için evet. şimdi bir savcını tahammül edemeyip evet. e, mahkemenin de bir yargılanmasını istediği bir duruma düşüyor. Doğru. E, halbuki İsrail'de mesela Niv Gordon gibi evet. bir profesör medyada açıkça yazıyor. İsrail'i kendinden kurtarabilecek tek bir şey vardır benim de iki çocuğumu adam gibi yaşatabilmem için boykot edin diyor. Evet. Yani, evet. Doğru. Tabii şey de var. Bunu yazabiliyorlar ama karşı tarafı da görmek lazım. Evet. Filistinlilerin de e, Filistin'de de sansür var. Arafat eee el yasaklamıştı e, yazarların. <gülüyor> evet. yani. Filistinliler de iktidar sahibi olunca devlet doğru, yere kurmaya gidince e, orada da yasaklar başlıyor. Filistinleri sevebiliriz. E, Jean Jönin dedi. Ben Filistinleri seviyorum. Sürgün halkı, mülksüz halk. Ama devlet kurduklarında ben onlarla birlikte olmayacağım demişti e, Jean e, O da orada da böyle kültürel bir söylem geliştiriyorlar, kendi dilleriyle kuruyorlar, otoriteyi sorguluyorlar. E, ama bu kendileri açısından da e, orada da yasaklanabiliyor. Orada da bir sansür söz konusu olabiliyor. Yani e, her iki tarafı olumlu ya da olumsuz bakabilmek gerekiyor. Entelektüel o da o, o zaten. Aynen Lezzeti bu o. demek. Evet. Bütün e, lezzet orada evet. zaten. Ve bunun evet. eşsiz bir örneği tabii Edward Said. Evet yani her bu programlarda ya da başka bir evet. yerde her gündeme geldiğinde gerçekten onu ne kadar özlediğimizi eee evet. aynı şey Grant Dink için de söz konusu. Evet, Tamamen doğru, milliyetler doğru. dışında doğru, doğru. kozmopolit bir entelektüel aslında o evet, Doğru. Orada. Doğru. Doğru. doğru. Hep yani ölümlerin üzerinden çok geçmedi ama yokluklarını her an hissettiriyorlar. Yani onları bizden yani. çok çok çok özlüyoruz bu yani ulus devletinin milliyetçiliğin ve başka şeylerin kudretin evet. empoze ettiği sınırların dışına çıkan gerçek entelektüellerden bahsediyoruz. Evet. Bir de bir şey de, tamam tabii, tabii, bir daha yani. var. Bir, üniversitedeki bir arkadaşı Edward Say için diyor, kendisi Güneyli Güney ayetlerinden gelmiş ondan çok şey öğrendim ben diyor zarafeti de ben ondan öğrendim ben kaba savağı giyinirdim o çok zarif giyinirdi bir insan tam oluyor. ...demek istiyor yani orada... ...her bir entelektüel bakışı, giyinişi... ...zevkleri, beğenileri... ...hepsinde bir incelik, zerafet vardı... Evet, yani... ...polemiklerinde de... Evet. ...düşmanlarına karşı biraz kibirliydi... ...bazı eleştirilere çok fazla tepki verirdi... Robert Fisk... ...ama hep zerafeti de vardı... ...evet... Yani evet, o zehafetili de hatırlıyorlar olutanmış olanlar. Demekten başka bir şeyimiz yok. Evet, böylece bitiriyoruz galiba programın sonuna geldik. Edward Said, de bir kez daha Anma fırsatımız oldu. Çeşitli bu konu hiçbir zaman gündemden de düşmüyor. Özellikle de bu medyanın içinde bulunduğumuz medyanın rolü ve bilgi iktidar ilişkisi ya da bilgi yerine informasyon da koyabilir. Nasıl hegemonyalara hizmet ediyor meselesini dünyada en önemlice kurcalayan. ...iktidar ve... aygıtı oluyor. evet yani hegemonyanın İ temel aracı ve işte manifaktürün consent dedikleri işte. İttidarın aracıyla imal etmek. Evet. Ne istiyorsa kudret onu yazdırabilmek, öyle haber bilgi üretebilmek açısından. Evet bitiriyoruz. Ve Time Ain't Nothing adlı parçayla da Green on Red çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. <Gülüyor> Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Açık Radyo program destekçisi olun.